Neden o galip geldikten sonra mağlup oldular? Ya böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani Allahü Teala hiç kimseye torpil yapmaz. Kim çalışırsa o kazanır. Ne güzel Müslümanlar öyle yazsınlar. Ah! Şu işim olacak ya Rabbim sen yap. Peki sen ne, sen ne iş yapacaksın? Şeyin çok güzel bir şiiri vardı. Mehmet Akif'in.